Merhaba Volkan. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba Can. Günaydın Volkan. Nasıl Günaydın gidiyor? İyi ki seyir diyebilirim. Bilmiyorum. Ee, eylemler devam ediyor. Ee, Sağ Paulo'da daha şiddetlileri yaşanıyor. Ee, Rio'da daha sakinleri yaşanıyor. Özellikle de kopa e, kapağına ilajında e, maçın gösterildiği yerde FIFA e, taraftar alanında kapa kapağına da bir eylem vardı e, eylemin e, tam maçtan önceki saatlerde başladığını söyleyebilirim ben ilk kısmına fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla daha gündüz kısmına yetişemedim ama daha sonraki kısmına yetişme imkanım oldu tam da maç oynanırken Brezilya Hırvatistan maçı oynanırken e, gerçekleşen bir eylemde bu e, maçın aynı anda e, olması ve Birçok turistin orada bulunması nedeniyle polisin hiçbir müdahalesinin olmadığını söyleyebilirim. kapağını da Zaten böyle olmasını da bekliyordum. Daha önce de böyle olmuştu. Şimdi Kopaka Pana'daki eylemden kısa resmen kaydettim. Kopaka Pana'daki eyleme bir kulak verelim. Ondan sonra Sao Paulo'da daha şiddetli geçen eylemlere birazcık değineceğiz. Tamam. 我<音><音> bana plajından eylem sesleri ee, ne istiyorlardı tam uh, volkan Evet eylemdeki... ilk dinlediğimiz sesler şöyle başlıyorduk kupa kimin için diye haykırıyorlardı ve e, eğitim sağlık hizmetlerinin e, benzer temel hakların iyileştirilmesi için ...seslerini çıkarıyordu insanlar, halk. Ee, onun dışında da... E, ...kupanın olmaması... ...gerektiğine dair... ...sloganlar atmaya devam etmişlerdi. Çok ilginçti. Şöyle ilginçti. Brezilya formalı sadece maçı izlemeye gelmiş insanlar. Bir kısmı alkışlıyordu... ...eylemci grubu. Bir kısmı ise e, yuhlamıyordu, bir şey yapmıyordu. Ama hani sanki başka bir geçit varmış. Sanki orada... Hmm, festival geçidi varmış, dans festivali geçidi varmış gibi dans etme edenler de vardı enteresan. Resmi geçidi yani. Evet, küçük bir aile vardı diyeyim orada, 4 kişilik ya da 5 kişilikti. Onlar da Brezilya yerlilerinden de anladığım kadarıyla hem giyilik tarzları ve konuşmalarından onlardan dünyalık olmasına karşı olan olarak e, konuşmalarını gerçekleştirdiler bazı e, muhabirlere açıklamalar yaptılar en son dinlediğim sette e, bahsettiğim ekibin, ailenin diğerlerinin e, ateş yakıp etrafında söylediği şarkıdan bir kisti bu son seste tam da e, FIFA e, fan Fest, festival alındı. Tam yanında gerçekleşiyordu. Polis sadece araya bir kordon koydu. Bu eylemin çoğu devre arasında gerçekleşti. Ve maç başladığında da baktılar eylemci kalabalık fazla bir hareketlenme halinde değil. Biraz azaldı. E, polis de dönüp maçı izlemeye devam etti açıkçası. E, gördüğüm en e, enteresan eylem görüntülerinden biriydi. Belki de bazı eylemlerin ekranlarda futbol maçı gösterirken polislerle birlikte gerçekleştirilmesi eylemlerin şiddetsiz geçmesine neden olabilir diye düşünmedim değil. Evet ateş ee, yakılması da tabii e, yani gece yarısından itibaren e, 23 Haziran en uzun gün yani yaz yani yaz ateş yakılması dönümü. dediğim o kadar çok büyük bir ateş değil. Sadece orada bir e, ufak çaplı işte bir tane küçük kolinin yakılmasından oluşulan evet, 15-20 de... kişilik bir ateş yani sadece o Rutini gerçekleştirmek, temsiliyle göstermek amacıyla yapılmış. Belki bir de bağlantısı hareketler. vardır. Ta Pagan ayinlerinden bugün de bu gece Kesinlikle. de İntiraymi An dağlarında, evet. Peru'da filan İntiraymi bayramı var. O da ateşle kutlanıyor. Ee, tamam. Aynı zamanda e, Sao Paulo'da ki eylemler daha şiddetli geçiyordu o saatlerde. Ha, özür dilerim. Özür e, dilerim. Eve geldiğimde de hala devam ediyordu. Ee, Tabi arada 6 saat fark olduğu için ben Türkiye'de sabah 6 olana kadar bekliyorum. 7-12'de olsun diye burada bütün eylemleri. Ee, şiddetli geçen eylemler sırasında bir kişinin silahını çıkarıp e, havaya ateş açtığı fotoğrafı var burada. O kişinin polis mi yoksa sıradan vatandaş mı olduğu konusunda e, araştırmalar devam ediyor. Polisin açıklaması var. Onun dışında bir e, İngilizce öğretmeni e, gözaltına alınırken görüntülenmiş ve oldukça sert bir müdahalede e, bulunuluyor bu bahsettiğim profesöre. E, yani TAPALO'daki eylemler her zaman daha sert ve daha e, geniş katılımda geçerken Rio'daki eylemler şu ana kadar oldukça Sakin geçiyor diyebilirim Ayrıca e, Şöyle de küçük bir haberim var e, Bu bahsettiğimiz Şilili e, İsyancı taraftarlar Stadyuma girmeye çalışan taraftarların 85'inin 57'si ülkeyi terk etmiş 56 ya da 57 Bazı kaynaklarda bu sayı RTX 1 olarak şaşıyor e, Ülkeyi terk etmişler Onu söyleyelim e, terk etmeyenlerin de e, Zamanın dolduğu açıklaması yapılmış e, Bugün de Sanıyorum ki eylemler ve Bu safa alıdaki sert geçen Eylemin yankıları e, Devam edecek gibi gözüküyor e, Şunu da ekleyelim Maçlardan haber verelim Brezilya 3-1 Hırvatistan'ı yendi ve bir sonraki tura Çıkmayı başardı 3-1 mi 4-1 mi? 3-1 3, a, 4 bir özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Benim evet, bir, a, ben yalnız skora baktım. Özür dilerim. Hırvatistan 3-1 yenildi Meksikaya. Ve kaybetti. Elendi. E, bir Avrupa takımı daha Dünya Kupası'na veda etti. Brezilya Kamerunu 4-1 yendi. Ve bir sonraki süre çıkmayı başardı. Ve Şili ile eşleşti. Meksikanın e, rakibi de Hollanda oldu. Böylece e, Hollanda, Şili'yi 2-0 yendi. Dünkü maçta İspanya 3-0 yendi. Avustralya'yı ve kupaya galibiyetle veda etti. Bugün oynanacak maçları da hemen şöyle hatırlatalım. B grubunda e, çok kritik bir mücadele yaşanacak. Türkiye saatinde 7'de oynanacak bu maç. İtalya Uruguay arasında Kosta e, Rica'da veda eden İngiltere'ye karşılaşacak. Yine aynı saatte oynanacak maç. Akşam Mesaitimde de Japonya, Kolombiya ile karşılaşacak. Japonya'nın kazanması gerekiyor. Eğer devam etmek istiyorsa turnuvaya. Yunanistan'da, Filistin sahiliyle karşılaşacak. Yine aynı saatte, akşam 23'te. Evet. Volkan, bir şey sormak istiyorum. Orada Türkiye'den giden gazetecilerle karşılaşma fırsatı bulabildin mi? Ya da karşılaştı mı? Görebildin mi kimseyi? Evet. Yani TRT ekibiyle ilk günlerde karşılaşmıştım. Onu söyleyeyim ama hani... Sadece yayın ekibiyle, e, spikerlerle ve yorumcularla karşılaştım. Burada e, iletişimde olduğum bazı Türkiye'den, gazeteci, yani burada yaşayan Türk gazeteciler var ama onlarda e, çok önceden e, akreditasyonlarını yapıp ya da programlarını yaptığı için şehirler arası geziyorlar. Bazen hı hı. maç zamanlarında fazla e, imkanım olmadı ama internet üzerinden iletişimdeyiz kendileriyle. Yani şu sebepten bahsediyorum, biz internet üzerinden takip edebildiğimiz kadarıyla futbol maçı sonuçlarını, bu Dünya Kupası ile alakalı olan sonuçları gayet net ve akıcı bir şekilde verilebiliyor. Gazetecilerin de orada olduğundan bahsediliyor aynı zamanda. Ama bu Brezilya ile alakalı olan diğer protesto gösterilerinden ya da diğer eylemlerden bahsedebilen pek fazla gazete ya da internet sitesi bulabilmek mümkün değil diye düşünüyordum. Bugünkü Hürriyet gazetesini görene, daha doğrusu Hürriyet gazetesinin internet sitesini görene kadar... Ee, orada da teneke hayatlar. İşte dünyanın dünya kupasının öteki yüzü e, manşetiyle verilmiş. Mehmet Arslan ve Serhan Asker'in Brezilya'dan yazdıkları bir haber e, şeyi vardı. Fotoğraf galerisi ve haber hemen yan tarafında. Heh, dedim tamam şimdi e, bu konuyla alakalı olarak hem de hürriyet gazetesinde yayınlanmış bir haber var. Biraz karıştırmaya bir çalıştım. Mesela şeyden bahsediliyor haberlerin içerisinde. E, favelalardaki gasp çeşitleri 3 tur suçunu olduğundan bahsediliyor basit gasp diye isimlendirilecek bir tür varmış e, arabaların gaspı varmış toplu hırsızlık ve gasp varmış fotoğraflar eşliğinde bunlar anlatılıyor favelalardaki yaşamı durken. mesela aynı fotoğraflarda favelaların içine girip oradaki ailelerle fotoğraf çektirdikten sonra hemen yanındaki manşete birkaç dolara cinayet çektiğinde de yazılar yazılabiliyormuş. Yani böyle haberlerde var. Senin yapmana tavsiye etmeyiz ama aklında bulunsun. Yapanlar var. Karşılaşırsan selamlarımız ile Zaten açık gazeteden başka Volkan dışında kimsenin takip ettiği falan yok. Hiçbir eylemi de hiçbir gazetede de göremiyoruz. Zaten Volkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek kendinize iyi bakın. Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.